Yurdumuz aynı, ilimiz başka Duamız aynı, dilimiz başka Kıblemiz aynı, yolumuz başka Aşkımız aynı, halimiz başka Kalbimiz aynı, başımız başka İşimiz aynı, aşımız başka Binamız aynı, taşımız başka Gözümüz aynı, yaşımız başka Gülümüz aynı, kokumuz başka Yaramız aynı, yakımız başka Kardeşlik aynı, kanımız başka Anımız ayrı, şanımız başka Özümüz aynı, sözümüz başka Gezimiz aynı, izimiz başka Derdimiz aynı, sancımız başka Yolcumuz aynı, hancımız başka Çilemiz aynı, arımız başka, sesimiz aynı, çağrımız başka, dinimiz aynı, ırkımız başka, gücümüz aynı, farkımız başka. Boyamız aynı, rengimiz başka. Yönümüz aynı, cengimiz başka. Ruhumuz aynı, etimiz başka. Sürümüz aynı, itimiz başka. Ruhumuz aynı, etimiz başka. Sürümüz aynı, itimiz başka.